Hangisinden önce veya hangisinden sonra olacaktır? Bununla ilgili açık bir nas olmadığını söylüyoruz. Dilerseniz nakillere bakalım ve bu nakiller üzerinde inşallah bu iddiayı ispat edelim. Müslim Huzeyfe bin Useyd el-Ghıfari radıyallahu anh'ten şöyle rivayet etmektedir. Biz kendi aramızda konuşurken,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 وتلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشر محشرهم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 ve daccal ve ve debetü'l ard ve yecüc ve mecüc ve tulûu'ş şemsi ve nârun tahrucü min min qu'ratî 'adanin terhalun nâs muhakkak ki 10 tane alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz doğuda husuf yani yer çöküntüsü batıda husuf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 Deccal, debbe, herhangi birinize mahsus olan fitne, bütün insanlara şamil olacak olan fitne. Yani hem şahsi fitne, hem umumi fitne. ve Vesselam buyuruyor. Yine Müslim'in, Ebu Hureyre <gülüyor> radıyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet ediyor. Bâdiru bil a'mali sitte, ed-deccal, ve dukan ve d ve d-debbe, ve d-debbetel ard. وَتُلُوَعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَأَمْرَ الْعَمَّهِ وَخُوَيْسَتَ اَحَدِكُمْ Altı alamet gelmeden önce iyi amelleri yapmaya acele ediniz. Deccal, duman, debbetul arz, güneşin battığı yerden doğması, bütün insanlara şamil olacak fitne, her birinize mahsus olan küçük fitne. Bu hadiste, bu hadiste de bir sahabeden kıyametin bazı alametlerinin sıralanması farklı iki lafızla gelmiştir. Kullanılan av veya vav wow bağlaşlarının her ikisi de sıralama bildirmez. Dikkat ettiyseniz az önce okuduğumuz hadislerde Aisset ve selef alametleri sayarken va yani ve ee, bağlaşını kullandı. Bir başka yerde av yani yine o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 رسول الله عليه الصلاة والسلام شولد ديني اشتم إن أول ال... إن أول الآيات خروجا تلوع الشمس من مغربها وخروج, الدب... وخروج الدبة على الناس دوحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها صاحبتها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 insanları mahşerlerine doğru toplayan ateşin çıkmasıdır. Artık diyor güneş batından doğmuştur, artık tövbe kapısı kapanmıştır ve bu, bu tövbe kapısının kapanmasıyla da konuşan bir dabbe çıkacaktır ve dolayısıyla artık insanlar o ateşin çıkmasıyla mahşerlerine doğru toplanacaktır. Dediğimiz gibi ihtilaf devam ediyor. İbn-i Rahimullah ise şöyle diyor,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 bir olay olarak gökyüzünde meydana gelecek alametlerin ilki olacaktır. Deccan'ın çıkması, İsa aleyhisselamın gökten inmesi, Yecuc ve Mecuc'un görülmesi ise her ne kadar bunlar güneşin batıdan doğmasından ve debetul Arz'ın çıkışından önce olacaksa da onlar insanlardır. Yani diyor ki, böyle bu sıralamayı yaparken, İsa aleyhisselamın diyor gökten inmesi, Yecuc ve Mecuc'un görülmesi, her ne kadar bunlar güneşin batıdan doğumasından ve debetul arzın çıkışından önce olacaksa da onlar insandır, olağanüstü bir şey değildir demeye getiriyor. Onların ve benzerlerinin görülmesi alışılmış işlerdendir. Oysa debetul arz ve güneşin batıdan doğması normal olan olaylardan değildir. Burada gözüken o ki kabul edilmesi gereken görüş İbn Hacer rahimullah'ın görüşüdür.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 ileride gelecektir. Doğrusu Deccal yeryüzünde görülen olağanüstü alametlerin ilkidir. Yani biraz İbn Hacer, eee İbn Kesir Rahimullah'a cevap niteliğinde olmuş. Yani hani demin dedik ki İbn Kesir rahimehullah diyor ki yani Yejiğil Meciğç onlar insandır diyor. İsa Aleyhisselam'ın inmesi diyor. O insandır diyor.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 yetetaba'na kema tetabahu kharzu fi'n nizam fi'n nizam alametlerin bir biri arkasından çıkması ipte dizili incilerin birbirini takip etmesi gibi takip eder Bakınız ali seyed nasıl bir benzetme yapıyor diyor ki alametlerin bir biri arkasından çıkması İpte dizili incilerin birbirini takip etmesi gibi takip eder. İmam Ahmed Abdullah bin Amr radıyallahu anhu'dan Resulullah ve vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor. El ayatu kharazatun manzumatu fi silk. fe'in yuqta'is silku yatba'u ba'daha ba'da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 ders yapacak Allah hepinizi muvaffak etsin. Ben burada sözümü noktalıyorum. Eee ve hadihi Allahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruk ve etûbu ileyk. Selamun aleykum ve rahmetullah ve berekatuh.